...anlatan Vural Arısoy... ...seslendirenler... ...Çetin Savaş Bayındır... ...minibüs şoförü Vural Arısoy... ...Mehmet Serkan Öztürk... ...amca Vural Arısoy... Mehmet ve Çetin... ...aynı mahallede yaşayan iki çocukluk arkadaşıdır... ...birlikte büyümüşlerdir... ...ve birbirlerini yakından tanımaktadırlar. ...Mehmet... ...önceki gün Çetin'in arabasındaki... ...satılık yazılımı notu görmüş... ...ve durumu merak etmiştir... Hayırdır Çetin? Arabayı satışa çıkarmışsın. Dolmuşlarla seyahat etmeye özledin galiba. Senin de hiçbir şey gözünden kaçmıyor. Maşallahın var bu hususta. Çıkardım çıkartmasına da merak etme arabasız kalmayacağım. Kafaya koydum abiciğim. Şu yıllardır hayalini kurduğum arabayı alacağım. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. O kadar birikimin olduğunu bilmiyordum ha. Yok zaten. Yani henüz yok. Ama yapacağım. Yıllarca bir şey için çabalayıp da o şeyi alamadıktan sonra çalışmanın ne anlamı var değil mi? Ya doğru söylüyorsun da almayı istediğin araba 100 milyar değerinde. Benim bilmediğim bir yerden para mı gelmeye başladı yoksa? Asını bana bırak. Bir güzellik yapacağız artık. Güzellik derken? Babamlardan kalan evi satıyorum. İyi para teklif ettiler. Zaten beyhude duruyordu bir kenarda. Bari bir işe arasın. Behude mi? Babanın çok sevdiği şu ihtiyaçlı aile oturuyordu hani. Onların rızası olmadan satmayacağına dair babana söz verdiğini sanıyordum. Vasiyeti de öyle değil miydi? Vallahi ben üzerime düşeni yaptım. Artık onlarda razı olsunlar çıkmaya. Biraz da başka hayırseverler yardım etsin canım. Sokakta kalacaklar yani. Hem de babanın söz verdiğin halde. Her sözün bir vadesi vardır Mehmet. Bununki de doldu. Hikaye geçmiştir. Çetin orada oturan ihtiyaçlı aileye sormadan evi satmıştır. İyi bir talip çıkınca arabasını da satmış ve sonunda o çok istediği arabayı almayı başarmıştır. Arabasını herkese göstermek için mahallede korna çalarak bir süre dolaştıktan sonra arkadaşı Mehmet uğrar. Onu arabasını alarak dolaştırmaya götürür. Nasıl ama araba abicim? Süper değil mi? Baksana yolda nasıl da kayıyor. Yağ gibi be! ...bu araba için beklediğim... ...o kadar yıla değdi vallahi... ...ama sen üzgün görünüyorsun... ...keyfin yok gibi sanki... ...yo hayırlı olsun araba... ...güzel... ...güzel olmasına da... ...ben hala o ihtiyaçlı aileyi düşünüyorum... ...evden çıkarken... ...adamcağız ve karısını o halde görmek... ...epey içimi burktu doğrusu... ...gidecek bir yerleri de yok... ...nerede kalırlar... ...nasıl ederler... ...vallahi ne yalan söyleyeyim ben de üzüldüm... Onları öyle görünce bir an vazgeçecektim neredeyse satmaktan. Ama hayat böyle Mehmet. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Allah yardım etsin onlara. Ee, nereye götürüyorsun beni? Gezdiriyorum işte. Neresi olduğunu öğrenmek için biraz daha beklemen gerekecek. Sürpriz! Aa! Bak şu şey ya! Ulan züht de kırdı be! Dikkat etsene be kardeşim! Daha yeni aldık zaten. Sinyal vermeden var mı öyle şerit değiştirmek ya? Ne diyorsun be? Sen daha yürümeyi bilmezken biz bu yollarda direksiyon sallıyorduk. Azıcık uyanık ol de. Kendi şeridini kaptırma. Şuna bak ya. Hem suçlu hem de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Tarbiyesiz adam. Sen bir de o kadar yolcu taşıyorsun. Daha dikkatli olman gerek. Tamam Çetin sakin ol. Deliyle deli olmana gerek yok. Hadi basket işine dayı ol ya. Altına lüks araba almışsın diye herkes sana yol açsın istiyorsun herhalde. Madem o kadar kıymetli araban, geçersin en sağ şeride, usul usul gidersin artık. Hala konuşuyor ya, hala! Ya, tamam abicim sakin ol artık Aman sen ya. de. Çekti gidiyor zaten. Ukola bir şoför yüzünden başına bela almaya gerek yok. Sakinim, sakinim, tamam. Neşemizi kaçırmasın serseri. Günler haftalar geçmiştir. Çetin yeni arabasıyla sürekli gezmekte Daha önce hayalini kurduğu hayatın tadını çıkarmaktadır Mehmet ise Çetin'in evden çıkardığı ihtiyaçlı aileyle ilgilenmiş Ve mahalle sakinlerinden topladığı paralarla Onların küçük de olsa ihtiyaçlarını gidermiştir Başlarını sokacakları derme çatma bir yer bulup yerleştirmiştir onları Allah razı olsun evladım Senin çabalarınla ve mahallenin yardımıyla başımızı sokacak bir yerimiz oldu Estağfurullah amca ne yaptık ki ...sadece ön ayak olduk biraz. Sağ olsunlar... ...mahalle sakinleri verdiler paraları. Hayırsever insanlar. Allah hepinizden razı olsun. Ne muratları varsa versin. Amin amin. Ben gideyim artık amca. Bir ihtiyacın falan olursa beni nerede bulacağını biliyorsun artık. Hadi sağlıcakla kal. Aradan uzunca bir süre geçmiştir. Mehmet birkaç süredir Çetin'i görmemiş... ...ve onu merak etmeye başlamıştır. Konu komşuya sormuş... ...ancak onlardan da bir haber alamamıştır. Nihayet bir gün Çetin hayli üzgün bir halde mahallenin kahvesinin kapısından içeri girer. İçeride oturmakta olan Mehmet onu görünce sevilmiştir. Ya neredesin sen Çetin? Merak ettim. Geç otur şöyle. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkmaya başlamıştım vallahi. Neyse iyisin inşallah. Vallahi iyi miyim değil miyim bilemiyorum Mehmet. Eve oturmuş düşünüyordum ne yapmam gerektiğini... Bir türlü cevabını bulamadım. Hayrola? Ne oldu ki? İşler son zamanlarda iyi gitmiyor. Harcamalarım da artmıştı. İşler açılır nasıl olsa diye dert etmemiştim başta. Geçen gün öğrendim ki... ...ödemem gereken şey öyle küçük bir meblağ falan değilmiş. Büyük bir borca girdim senin anlayacağın. Ve özetle söylemem gerekirse... ...iflas etmek üzereyim. Yapma ya. Geçmiş olsun üzüldüm. Hacizler başladı. Ve bu aşamada önemli bir karar vermem gerekiyor. Bu yüzden eve kapanmış ne karar vereceğimi düşünüyordum. Hayırdır? Ne kararıymış bu? Borcumu kapatmak için şu an oturduğum evimi satmalıyım yoksa şu yıllarca hayalini kurup da sonunda sahip olduğum arabayı mı?